Nisa Suresi Devamı Necm 547 Sana iyilikten, güzellikten isabet eden şeyler işte Allah'tandır. Sana kötülükten isabet eden şeyler de senin kendindendir. Ve biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik. İyi bir tanık olarak da Allah yeter. Kim elçiye itaat ederse artık o, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse artık biz seni o yüz çevirenlere koruyucu, bekçi olarak göndermedik. Ve onlar sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında işlerinden bir takımı geceleyin senin dediğinden başkasını kurarlar. Ama Allah onların geceleyin kurduklarını yazıyor. Artık sen onlardan mesafelen, ve Allah'a işin sonucunu havale et. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Allah yeter. Necm 548 Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer ki o Allah'tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı. Ve kendilerine güvenden veya korkudan bir emir geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu elçiye ve kendilerinden olan yetkili kimselere götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yeten kimseler onu bilirlerdi. Ve eğer Allah'ın üzerinizdeki armağanları ve rahmeti olmasaydı pek azını sariç, Kesinlikle şeytana uymuştunuz. Necim 549 Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin baskısını kırar. Ve Allah baskı kurma yönünden daha çetindir, caydırmada da daha çetindir. Necim 550 Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa, bundan kendisine bir pay vardır. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını açmakla yardımda bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye güç yetirendir. Siz bir selam ile selamlaştığınız zaman da hemen ondan daha güzeliyle selam verin, veya verilen selamı aynıyla iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını en iyi yapandır. Necm 551. Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. O kesinlikle sizi kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlük kimdir? Peki? Allah onları kazandıkları günah yüzünden ne döndürdüğü halde, siz ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimselere kılavuzluk etmek mi istiyorsunuz? Ve Allah kimi saptırırsa artık sen onun için asla bir yol bulamazsın. Münafıklar kendileri Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmadıkları gibi, sizin de inanmamanızı, Böylece onlarla eşit olmanızı arzu ettiler. Onlar için onlar Allah yolunda yurtlarından göç edinceye kadar onlardan yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınan kimseler yahut sizinle ve kendi toplumlarıyla savaşmaktan göğüsleri daralarak size gelenler hariç onları yakalayın. Ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan bir yakın ve bir yardımcı edinmeyin. Sonra, eğer Allah dileseydi, onları size musallat ederdi de, onlar sizinle savaşırlardı. Artık eğer onlar sizden mesafelenip de, sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse, Allah sizin için onlar aleyhine bir yol tanımamıştır. Sizden güvende olmak, ve kendi toplumlarından güvende olmak isteyen diğerlerini bulacaksınız. Bunlar ne zaman dinsiz diye ortak koşmaya geri döndürürlerse, onun içine baş aşağı dalarlar, hemen atılırlar. Öyleyse bunlar, eğer sizden uzak durmazlarsa ve size barış teklif etmezlerse ve güçlerini çekmezlerse, hemen kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. Ve işte bunlar... Onların aleyhinde size tanıdığımız apaçık bir yetkidir. Necim 552 Ve hata dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmesi söz konusu değildir. Ve kim bir mümini kasıtsız kaza ile öldürürse mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturmalı ve ölenin ailesine varislerine teslim edilecek bir diyet vermelidir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir toplumdan ise, o zaman öldürenin mümin bir köleyi özgür bırakması gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir toplumdansa, öldürenin ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tövbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Ve kim bir mümini kasten bile bile isteyerek öldürürse, işte onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Ve Allah ona gazap etmiş, onu dışlamış, rahmetinden mahrum bırakmış ve onun için çok büyük bir azap hazırlamıştır. Necim 553 Ey iman etmiş kimseler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman hemen iyice araştırın ve size selam veren kimseye dünya hayatının menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Artık Allah nezdinde çok ganimetler vardır. Önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz Allah yaptıklarınıza haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanlar eşit olamazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanları derece itibarıyla oturanlara fazlalıklı kıldı. Ve Allah onların hepsine en güzeli vaat etmiştir. Ve Allah gayret gösterenlere oturanların üzerine büyük bir ecir, kendi katından dereceler bir bağışlama ve merhamet fazlalaştırmıştır. Ve Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Necm 554 Kesinlikle görevli güçlerin kendilerine haksızlık ederlerken geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırdıkları şu kimselerin durumuna gelince görevli güçler ne işte idiniz derler onlar biz yeryüzünde güçsüzleştirilmiş kimselerdik derler görevli güçler Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ''Siz orada hicret etseydiniz ya'' derler. Artık erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan göçe güç yetiremeyen, kılavuzlandıkları doğru yolu bulamayan kimseler hariç, işte bunların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü gidiş yeridir. İşte onlar Allah'ın bu kimseleri affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim de Allah yolunda yurdundan göç ederse, yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah'a ve katılmak üzere evinden çıkar, sonra kendisine ölüm gelirse, o kişinin ecri, ödülü şüphesiz Allah'a düşmüştür. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Necm 555 ve yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız, salattan yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma çalışmanızdan, kısaltmanızda, eğitimi öğretimi kısa kesmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler sizin için apaçık düşmandırlar. Ve sen seferde olanların içinde bulunup da onlar için eğitim öğretim verdiğin zaman içlerinden bir kısmı seninle beraber dikilsinler, eğitime katılsınlar. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar yeterli bilgi alıp ikna olduklarında arka tarafınıza geçsinler sonra eğitim-öğretim almamış diğer bir kısmı gelsin, seninle beraber eğitim-öğretim yapsınlar ve tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, silahlarınızdan ve eşyanızdan habersiz durumda olsanız da size ani bir baskın yapsınlar isterler. Eğer size yağmurdan bir eziyet erişir veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Tedbirinizi de alın. Şüphesiz Allah, kafirler, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Sonra eğitim öğretimi tamamlayınca artık Allah'ı ayakta oturarak yan yatmışken anın. Sükunet bulduğunuzda, güvene erdiğinizde salatı ikame edin yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Hiç şüphesiz salat, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma görevi, eskiden beri müminler üzerine vakti belirlenmiş bir yazgıdır. Ve o düşman toplumu takip etmede gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyor idiyseniz, Artık şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Ve siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Necm 556 Şüphesiz biz, bizim sana gösterdiğimiz gibi insanlar arasında hükmedesin diye kitabı hak olarak indirdik. Sen de hainler için savunucu olma ve Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri de savunma. Şüphesiz Allah aşırı derecede hainlik eden günahkarları sevmez. Necm 557 Onlar insanlardan gizlemek isterler de Allah'tan gizlemek istemezler. Halbuki Allah söz olarak, karar olarak kendisinin razı olmadığı şeyleri onlar gece planlarlarken kendileriyle beraberdir. Ve Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Haydi, siz basit dünya yaşamında onları savundunuz. Peki kıyamet gününde Allah'a karşı onları kim savunacaktır? Yahut kim onlara işlerini bir programa göre ayarlayan, ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olacaktır. Kim bir kötülük işler yahut kendi kendine haksızlık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Kim de bir günah kazanırsa, kendi aleyhine kazanmış olur ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasak koyandır. Kim de bir hata veya bir günah kazanır da, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, o zaman kesinlikle bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Necm 558 Ve eğer senin üzerine Allah'ın armağanları ve merhameti olmasaydı, kesinlikle onlardan bir akılsız, beyinsiz kesim seni saptırmaya çalışmıştı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptırmazlar, ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah, sana kitabı ve haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş, kanun, düstur ve ilkeleri indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki armağanı çok büyüktür. Necim 559 Bir sadakayı yahut örfe uygun, herkesce kabul gören şeyleri, Veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden kişininki hariç onların fısıldaşmalarından çoğunda hayır diye bir şey yoktur. Kim bunları Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa biz yakında ona çok büyük bir ödül vereceğiz. Ve kim kendisine doğru yol apaçık ortaya çıktıktan sonra elçiye karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasını izlerse biz onu döndüğü şeye döndürürüz ve onu cehenneme sokarız. O da ne kötü bir gidiş yeridir. Hiç şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanlarıysa onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Onlar Allah'ın aslarından yalnızca dişilere yakarırlar ve onlar ancak inatçı şeytana yakarırlar. Allah iblisi dışladı ve iblis elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları kesinlikle saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de etinden sütünden yararlanılan hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de ''Allah'ın oluşturuşunu ölçülendirdiğini bozacaklar.'' dedi. Ve her kim Allah'ın aslından şeytanı yol gösterici, koruyucu yakın edinirse, o zaman şüphesiz o apaçık bir ziyanla ziyana uğrar. İblis onlara vaatte bulunur ve onları kuruntulandırır. Oysa şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez.'' İşte bunlar, varacakları yer cehennem olanlardır. Onlar oradan kaçacak bir yer de bulamazlar. Ve iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de, biz onları Allah'ın gerçek bir vaadi olmak üzere, içinde sonsuz kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Ve sözce Allah'tan daha doğru kim olabilir? Bu iş, sizin kuruntularınızla ve kitap ehlinin kuruntularıyla değildir. Kim kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve o kendisi için Allah'ın aslarından bir yol gösterici, koruyucu yakın ve iyi bir yardımcı bulamaz. Ve erkekten veya kadından kim mümin olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa artık işte onlar cennete girerler. Ve hurma çekirdeğinin sırtındaki çukur kadar haksızlığa uğratılmazlar. Ve din bakımından iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırandan ve hanif yani eski inançlarından dönen biri olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden daha iyi, güzel, kim olabilir? Ve Allah İbrahim'i çığır açan, iz bırakan, İmam önder edindi. Ve göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Ve Allah her şeyi iyice kuşatıcıdır. Necm 560 Senden o kadınlar, yani yetimlere bakmakla yükümlü kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında fetvayı Allah ve kendilerine farz kılınmış olanı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamaya rağbet etmediğiniz kadınların yetimleri hakkındaki ve ezilmek istenen çocuklar hakkında ve yetimler için hakkaniyeti ayakta tutmanız hakkında kitapta, Kur'an'da size okunanlar verir. Ve hayırdan ne isterseniz biriniz ki şüphesiz Allah onu en iyi bilendir. Necm 561 Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Andolsun biz sizden önce kendilerine kitap verilen kimselere ve size Allah'ın koruması altına girmenizi yükümlülük olarak ulaştırdık. Eğer küfre derseniz, Allah'ın ilahlığını ve rabliğini bilerek reddederseniz, inanmazsanız da biriniz ki göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Her türlü övgüye ziyadesiyle layık olandır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak da Allah yeter. Eğer Allah dilerse sizi giderir ey insanlar ve başkalarını getirir. Ve Allah buna en iyi güç yetirendir. Kim dünya sevabını istiyor idiyse bilsin ki dünya ve ahiret sevabı yalnızca Allah katındadır. Ve Allah çok iyi işiten ve çok iyi görendir. Necm 562 Ey iman etmiş kimseler! Kendiniz, ana babanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa Allah için tanıklık eden kimseler olarak hakkaniyeti tümden ayakta tutanlar, gözetenler olun. İster zengin olun, ister fakir olun. Bilin ki Allah ikisine de daha yakındır. Artık adaleti yerine getirebilmek için boş, iğreti arzunuza uymayın. Eğer eğip dükerseniz veya geri durursanız biriniz ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman etmiş kişiler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba ait gizli kapalı, endişe, korku verecek bir şey bırakmayın. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü örterse, tam açıklamazsa kesinlikle o çok uzak bir sapıklığa sapmıştır. Necm 563 Şüphesiz iman edip sonra küfreden, bilerek reddeden, inanmayan, sonra iman edip tekrar küfreden, bilerek reddeden, inanmayan, sonra da Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişlerini arttırmış şu kimseler, Allah onları bağışlayacak, ve onları bir yola kılavuzlayacak değildir. Müminlerin aslarından, küfre, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye sapanları, yol gösterici, koruyucu yakın edinen şu münafıklara, şüphesiz çok acıklı bir azabın kendileri için olduğunu müjdele. Onların yanında şan ve şeref mi arıyorlar? Oysa şan ve şerefin tümü Allah'ındır. Necm 564 Ve Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin bilerek reddedildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze dalmadıkları sürece onlarla beraber oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Şüphesiz Allah sizi gözetleyip duran kimselerin, münafıkların ve kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek dedenlerin hepsini cehennemde topluyandır. Artık Allah tarafından size bir zafer olursa, onlar, biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek dedenler için bir pay olunca da, size üstünlük sağlamadık mı, sizi müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah, kıyamet gününde, aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek ve dedenlere asla bir yol vermeyecektir. Şüphesiz ki münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki O, onların aldatıcısıdır. Ve onlar, salata, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmaya, toplumu aydınlatmaya kattıkları, Toplum içine çıktıkları zaman, ikisi arasında gidip gelen kararsızlar olarak tembel tembel kalkarlar, müminlerle ve kafirlerle olmazlar, insanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı ancak pek az olarak anarlar. Ve Allah, kimi saptırırsa sen artık ona bir yol bulamazsın. Necm 565 Ey iman etmiş kimseler! Kendinizden seviyece düşük olan kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseleri yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin, yönetici yapmayın. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir kanıt vermek mi istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar, tövbe edenler, düzeltenler, Allah'a sıkıca sarılanlar ve dinlerini Allah için arıtan kimseler müstesna, Artık bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir ecir verecektir. Ateşten en aşağı tabakadadırlar. Sen de onlara bir yardım edici bulamazsın. Eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödediyseniz ve iman etmişseniz Allah size azabı ne yapacak? Allah yapılanların karşılığını verendir ve en iyi bilendir. Necm 566 Allah, haksızlığa uğrayanların dışında kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Eğer bir hayrı açığa vurur veyahut onu gizlerseniz yahut da bir kötülüğü affederseniz biliniz ki şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, en iyi güç yetirendir. Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreden, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden, biz bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve elçisinin arasına ayırmayı isteyen ve böylelikle imanla küfür, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetme arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler, işte onlar kafirlerin, gerçek Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin ta kendileridir. Ve biz kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve elçilerine inananlar ve onlar arasında ayrım yapmayan kimseler, işte onlar Allah'ın pek yakında ödüllerini vereceği kimselerdir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edendir. Necm 567 Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ve kesinlikle onlar, Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de, Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Sonra da haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra da kendilerine açık deliller geldiği halde, altını ilah edinmişlerdi. Sonra biz onları bundan dolayı da affettik. Ve biz Musa'ya apaçık bir kanıt verdik. Ve söz vermeleriyle birlikte üstlerini, en değerlerini Musa'yı tura yükselttik. Ve onlara o kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin dedik. Yine onlara tefekkür yani kulluk gününde sınırları aşmayın dedik sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür, sünnetsizdir demeleri, aksine Allah küfretmeleri, kendisinin ilahlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında inanmazlar ve Allah'ın ilahlığına ve Rabbine inanmamaları, ve Meryem'in aleyhinde büyük mühtanlar söylemeleri, biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlar için İsa benzetildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanına uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah onu kendine yükseltti, derecesini arttırdı. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Necim 568 Sonra da Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar, onların birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde riba almaları yani emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazanç sağlamaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldı. Ve Yahudileşenlerden kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlara can yakıcı bir azap hazırladık. Fakat bu Yahudileşenlerden bilgide derinleşmiş olanlar ve iman edenler, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar, salatı ikame eden, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, vergiyi veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar bizim büyük bir ödül vereceklerimizdir. Necm 569 Şüphesiz biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a, daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye müjdeciler ve uyarıcılar olarak mahiyetmiştik. Davud'a da zeburu verdik. Ve Allah, Musa'ya söz söyledikçe söyledi, onu yaraladıkça yaraladı, çok sıkıntı çektirdi. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Fakat Allah, sana indirdiğine ki onu kendi bilgisiyle indirmiştir, şahitlik eder. Tüm ayetler de şahitlik ederler. Şahit olarak da Allah yeter. Andolsun, kitap ehlinden Ölmeden önce sana indirilene Kur'an'a inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü de Sana indirilen Kur'an Onların aleyhine iyi bir şahit olacaktır. Necm 570 Şüphesiz küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş Ve Allah yolundan alıkoyan şu kimseler Kesinlikle uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Şüphesiz küfreden Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ve şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan şu kimseler, Allah onları bağışlayacak değildir. Onları içinde temelli ve sonsuza dek kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da kılavuzlayacak duyacak değildir. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Necm 571 Ey insanlar! Şüphesiz elçi size Rabbinizden hakkı getirdi. Öyleyse kendi yararınıza olarak hakka inanın. Eğer inanmazsanız bilinki göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Allah en iyi bilendir, en iyi yasak olandır. Ey inananlar, kesinlikle Rabbinizden size apaçık bir kanıt geldi ve biz size apaçık açıklayan bir ışık indirdik. Artık Allah'a inanan ve apaçık ışığa sımsıkı sarılan kimseler, Allah onları kendisinden bir rahmete ve fazladan bir armağan olarak bol nimete sokacak ve dosdoğru yol olarak kendisine kılavuz duyacaktır. Necm 572 Ey kitap ehli! Dininizde aşırılığa gitmeyin ve Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e ilka ettiği yani ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Vahi aracılığıyla doğmuş biridir. Artık Allah'a ve elçilerine inanın ve üçtür demeyin. Son verin. Sizin için daha iyi olur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nundur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak Allah yeter. Mesih ve yakınlaştırılmış melekler, İsa'ya inananların İsa'ya yardım ettiğine inandıkları güçler Allah'ın bir kulu olmaktan asla çekinmezler. Ve kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o, onların hepsini yakında zilzal yani yeryüzü kendi sarsıntısıyla sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı ve insanın, bu yeryüzüne ne oluyor dediği zaman kendisine toplar. Zilzal, işte o gün yeryüzü şüphesiz Rabbinin kendisine vahyetmesi sebebiyle tüm haberlerini bir bir söyler. O gün insanlar amellerini gösterilsin, amellerini görsünler diye bölük bölük ortaya çıkacaklar. Zilzal, Artık her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek. Her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir. Artık inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler, Allah onların ödüllerini tam verecek ve armağanlarından onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayan kimseler de onlara, çok acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'ın astarından bir koruyucu, yol gösterici, yakın ve iyi bir yardımcı bulamazlar.